dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümü ve işte biz yine mikrofon başındayız. Başlık, dindeki kolaylık prensibi ve büyüklerin hayatı. Ufuk insanları takip ve bize kazandırdıkları. Evvela o büyükleri her yönleriyle anlayıp idrak edemesek, kavrayıp yakalayamasak bile, yakalayabildiğimiz hususiyetleri itibariyle bu durum, bizim için bir hedef ve ufuk teşkil eder, irfan ve marifet kaynağı olur. Evet onların dini yaşamadaki o baş döndüren hassasiyet ve derinliklerine, bu aşkınlıklarına muttali olduğumuzda hayranlık duyar ve imreniriz. Böylece bizim içimizde de mükemmeli yakalama adına bir niyet belirir. Arzu ve iştiyak hissi hasıl olur. Onların yaşadığı gibi yaşayabilmeyi, yani bütün yabancı mülahazaları kafamızdan silip atarak Allah'a kilitlenebilmeyi, kendi uzaklığımızı aşarak O'na ulaşabilmeyi, ulaşıp mutlak kurbeti yakalayabilmeyi hedefler, bu yüce gayeye ulaşma peşinde oluruz. Olur ve o gayeye ulaşamasak da, ulaşma niyet ve gayretinin mükafatını alırız. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Elbette ki bir Yahya bin Sayyidül Kattan, Şube bin Haccac gibi cismani ve bedeni zevkleri terk edip, kılık kırk yararcasına bir hayat yaşamak, üveyikler gibi sürekli yükseklerde uçacak bir azim, irade ve kararlılık ortaya koymak bir hayli zordur. Öyle ki Yahya bin Said Ülkat'ten Hazretleri için, hayatında tebessüm dışında güldüğüne hiç şahit olmadık deniliyor. Yakınında bulunan bir zat da onun için, ''Ben onu çocukluğundan beri tanıyorum. Değil günah, hatasına dahi şahit olmadım.'' ifadelerini kullanıyor. Kalp ve ruh ufkunun kahramanı bu zat, aynı zamanda hadis ilminde de zirve bir insan olarak kabul edilir. Şube bin Haccacın ise mekruh vakitler dışında hep namazla meşgul olduğuna dikkat çekilir. O da hadiste zirve insanlardan birisidir. Hadis diye rivayet edilen bir sözü ağzına alıp hafif bir dolaştırdığında çok rahatlıkla bu peygamber kopmuyor diyecek kadar o işin mütehassısı bir insandır. İşte bu ilim derinliği, bu ilim ufkuyla beraber aynı zamanda onlar ibadet delisi ve Allah meftunu kimselerdir. Çok rahatlıkla diyebiliriz ki, Beşeriyet onlar seviyesinde insan görmemiştir. Evet, kestirmeden ifade edecek olursak onlar İslam'ın bir mucizesidir. Şimdi bu büyük zatların yaşadıkları hayata ulaştıkları seviyeye bakıp böyle bir hayat yaşanamaz, yaşanması mümkün değildir diyerek onları tamamen mütaladan dur edersek yanlış yapmış, ve böyle bir irfan menbağından kendimizi mahrum bırakmış oluruz. Zira bu büyük zatlar yaşadıkları hayat ve ortaya koydukları dini düşünce ve telakki ile bizim önümüzde bir ufuk açmakta, hedef belirlemekte ve gaye-i hayalimizin şeklini değiştirerek bizi mealiye müştak hale getirmektedirler. Biraz önce de ifade edildiği üzere o hedef ve gayeye ulaşamasak bile, nazarlarımızı onlara tevcih etmemiz neticesinde hep yüksekleri kollar, himmetimizi Ali tutar ve böylece sürekli bir inkişaf ve terakki yolunda bulunmuş oluruz. Dava-i Varisleri Bu arada şunu da belirtmemiz gerekir ki, dini hassasiyet ve derinlikleriyle zirveleri tuttukları halde, düşünce ve mülahazalarını herkese göre kalibre ederek sunabilen mana aleminin pek çok kahramanı da vardır ki, biz onlara ''Daba-i varisleri'' diyoruz. Onlar bir taraftan yüce hakikatleri, ulvi meseleleri zirvelerde kavrar, her zaman şahikalara açık durur ve ona göre bir hayat yaşarlar. Diğer taraftan yukarılardan çok derince aldıkları o meseleleri bizim seviyemize inerek bizim üslubumuzla anlatma maharetini gösterirler. Başka bir ifadeyle dava ünübü vetin varisleri abamın seviyesini nazarı itibara alarak hareket ederler. Bu aynı zamanda ilahi ahlaktır. Çünkü ilahi beyan, beşerin idrak seviyesini itibara alarak onlara seslenmiştir. Eğer Allah Celle Celaluhu, kendi azametine uygun, vahidi veya celali bir teveccühle bizimle konuşsaydı, gökler ötesinden gelen o beyan ilahiden hiçbir şey anlamaz ve Hz. Musa aleyhisselam gibi hepimiz bayılır yere düşerdik. Fakat Cenab-ı Hak idrak seviyemizi gözetmiş ve ona göre bize hitapta bulunmuştur. Aynen bunun gibi Dava-yı varisleri de farklı yorumlara çekilmeksizin, herhangi bir tevil ve tefsire uğratılmaksızın meseleler din-i mübini İslam'a göre nasıl anlaşılması gerekiyor ve insanların seviye ve konumu neyi iktiza ediyorsa hak ve hakikatleri ona göre ifade etmeye çalışmışlardır. Esasında sorunuzda ismi geçen Hüccetü'l-İslam İmam Gazali Hazretleri de umumu ilgilendiren pek çok meseleyi bu üslup ve tarzda ele alıp insanlara sunmuştur. i̇hya u ulum ud adlı eserine bakıldığında bilhassa ibadet-ü ve itikada müteallik meselelerin usul-ü ulemasının ele alıp anlattığı tarzda ele alınıp takdim edildiği görülecektir. Tabii bu gibi zatların belli bir seviye ve konumu ihraz etmiş kişilere yönelik bir manada onlara has beyanları da söz konusudur. Aslında siyer-i bakıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de umum ashabına seslenirken ifade etmediği bir kısım hakikatleri bazı sırdaşlarıyla paylaştığını görebiliriz. Çünkü o Hazreti Ruhu Seyyidil Enam, aleyhi elful el salatin ve selamın öyle bir hususiyeti vardı ki onun o bir taneliğine, sırdaşlığına Cibril aleyhisselam bile koşuyordu. Çünkü o evvelu ma halakallah nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. Hakikatin kahramanıydı. Hakaiq eşyanın özüydü ilk harici vücut noktayı nazarından fizik alemi itibariyle var edilen oydu. Ezeli olmasa da ezele en yakın duran da oydu. İşte iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellemin bu yönü itibariyle Hz. Huzeyfe ve Ebu Hureyre radiyallahu anhum'a gibi bir taneleri vardı. En çok hadis rivayet eden sahabi unvanıyla serfiraz, Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadislerin yarısını rivayet ettiğini ifade etmiş ve şöyle demiştir. Eğer Efendimiz'den duyduğum hadislerin diğer yarısını da size söyleseydim, şu boynum uçurulurdu. Demek ki, Peygamber Efendimizin hususi mahiyette ona söylediği, ciddi derinlikleri olan hususlar vardı ve bunlar herkesi alakadar eden şeyler de değildi. Belki özel olarak Hz. Ebu Bekir, Selman-ı Farisi veya i̇bn Mesut Mesud gibi kimselere fısıldadığı mevzulardı. Bu sahabi efendilerimiz de o hakikatleri anlayabilecek muhatap bulduklarında, onlara zahiri ahkamın yanı sıra daha başka hakikatleri de dile getirdiler. Demek ki ifade edilecek hususlar, muhatabın konum ve seviyesine göre farklılık arz edebilmektedir. Bütün bunların sonucunda şunu diyebiliriz. Biz de has dairede konuştuğumuzda muhataplarımızın seviyesine göre o büyük insanların hassasiyet ve derinliklerinden kareler arz edebilir, hayranlık uyandıran o hayatları imrendirici bir üslupla takdim edip mütalaya sunabiliriz. Fakat umuma konuşurken belki ibret olması açısından 1-2 kareyle onlardan bahisler açsak da, genel üslubumuz itibariyle anlatacağımız hususların, herkes için geçerli olabilecek, objektif meseleler olmasına dikkat etmemiz gerekir. Evet, dini yaşanmaz hale getirmemek, getirip bu durumun malubu olmamak şartıyla, kendi hakkımızda ince eleyip sık dokuyabilir, olabildiğimiz ölçüde hassas bir çizgide hayatımızı sürdürebiliriz. Fakat umum söz konusu olduğunda daireyi geniş tutmalı ve çevremize hep hüsn zan nazarıyla bakmasını bilmeliyiz. Mesela halis bir mümin kendisi hakkında fiil veya tavır değil, rızayı ilahiye muvafık olmadığını düşündüğü bir kısım tahayyül ve tasavvurlar için dahi günah işlemiş gibi ızdırap duyabilir. Duyup nefsini yerden yere vurabilir. İçinde bulunduğu imkanları rantablu değerlendiremeyişinin hesabını yaparak, ahirette bunların yüzüne çarpılabileceği endişesini taşıyabilir. Aynı şekilde çevresinde bunca güzel insan bulunduğu halde, onların güzelliklerinden hız almak suretiyle niye çıtayı daha yüksek tutmadığını, Niçin daha yüksek uçmadığını sorgulayabilir. İşte kendisine bakarken bu mülahazaları taşımakla birlikte başkalarına gelince en küçük bir rahı selamet ihtimali taşıyan şahıs için Rabbimizin ona karşı rahmet ve mağfiretiyle muamelede bulunacağı ve çok küçük amellerle onu cennete koyabileceğini düşünmelidir. Her ne kadar bu iki mesele birbiriyle çelişkili gibi gözükse de bilinmesi gerekir ki dava yönübü vetin varislerinin takip etmesi gereken peygamberane bakış açısı işte budur. Evet değerli dinleyenler. Böylece Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha sona erdi. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.